Rabbimiz bizi böyle tek başımıza evlerimize e, göndererek ve e, birbirimizin varlığını sadece zihnen, kalben hissedebileceğimiz bir uzaklıkta bizi tutarak efendim bütün o fuyu uzatın, bütün o feyizin, bütün o dualardaki samimiyetin, ihlasın kendimizden nasıl kaynaklanabileceğini görmemizi istiyor belki de. Dolayısıyla böyle dua meclislerine, kıraat meclislerine katılmayı önemsiyorum arkadaşlar. Hatta herhangi bir duada mesela şu anda biz bir dua yapıyoruz diyelim ki işte diyor ki Rabbim işte bizleri her türlü afetlerden korusun veya da işte iman selameti versin veyahut da kalbimizi dağınıklıktan muhafaza etsin, kıldığımız namazın huşu ile kılınmasını nasip etsin diyoruz. Buna şu anda mesela kaç kişi amin diyor arkadaşlar dünyanın her yerinden, farklı farklı yerlerden bunun yani nasıl ki yağmurları, ormanlar çekiyorsa yeryüzüne, e, gökteki e, melekut alemindeki e, o manevi feyiz ve e, bereketleri de yeryüzünden yükselen dua ve zikirlerimizin, niyazlarımızın günacatlarımızın çektiğini düşünüyorum bu acizane. Yani yeryüzünde yaptığımız her iyilik sadece doğa ve zikir olarak düşünmeyin. Yani bir canlıya, bir hayvana yaptığımız bir iyilik, bir insana yaptığımız bir iyilik, Cenab-ı Hakk'a karşı dile getirdiğimiz bir şükür. Yani içimizden birinin karamsar olması gerekiyorduysa, yaşadığı şartlar onu karamsar yap, yapacak idiyse bu Yusuf olurdu yani. Onun başına gelenler hangimizin başına geldi arkadaşlar? Dolayısıyla onun her hali şartta yani zindandayken mesela bir iftirayla zindana atılıyor değil mi? Ve onu himaye edecek hiç kimse yok. Yani ne bir akrabası var arkasını kollayacak, takip edecek, bu dava ne oldu diyecek. Hiç kimsesi yok yani toplumsal bir statüsü yok, bir köle, efendim dediğim gibi bir akrabası yok. Yani orada tek başınayken. Ee, bile moralini asla bozmaması ee, ve orada bile tebliğe güzel e, diyaloglarla devam etmesi ee, insanlara böyle karamsar, öfkeli hayata küsmüş bir e, vecihle öyle bir yüzle bakmaması ee, orada da çevresine insanları toplaması ve onlara Allah'ı anlatması bize ne mesajlar veriyor arkadaşlar yani e, tabii içimizde muhakkak sıkıntıları olanlar var. Ama bilin ki yalnız değilsiniz ve Yusuf'a oluyorsa bize niye olmasın? İşte Eyyub'a oluyorsa bize niye olmasın? Böyle bakın yani bu kıssalar, Kur'an'daki kıssalar bize bu mesajları da veriyor. Peki uzunca bir giriş oldu. Şimdi arkadaşlar bugün işleyeceğimiz bölüm Gazali'den. Hayat, namazın hayatiyetini tamamlamaya yardımcı olan batıni manalar diye bir başlık var. Onu işleyeceğiz. Yani kalp huzuru, işte e, okuduğunu anlamak, tazim, heybet, umut ve haya başlıklarını işleyeceğiz. Oraya geçmeden önce hemen kısaca bir... Ee, alıntı ve hatırlatma yapayım ee, Muhittin bin Arabi arkadaşlar namazın kulluk anlamını güçlendirmek için yani namaz bizim kulluğumuzun ifadesidir arkadaşlar namaz bizim Rabbimizle ilişkimizdir Rabbimizle ilişki tek iletişim kanalımızdır yani ee, tek demeyeyim düzelteyim işte Kur'an okumak da Rabbimizle ilişkimizdir. Dua etmek de Rabbimizle ilişkimizdir. Ama şöyle düzeltiyorum. Bütün iletişim biçimlerimizi kapsayan bir ibadettir. Yani namazda kıraat var arkadaşlar. Namazda tesbih var, tekbir var. Namazda dua var, namazda salavat var. Namazda fiili olarak Allah'a kulluk. Yani rükû ve secde var, kıyam var. Dolayısıyla yani... Kalp var değil mi? Niyet var. Mesela niyet namazın farzlarından bir tanesi. Temizlik var. Bakın bir düşünün. Namazın ne kadar kapsayıcı ve bir insanın Allah ile arasındaki bütün ilişkileri sembolik olarak kendi bünyesinde toplayan bir ibadet olduğunu, kıymetini düşünün yani. İbni Arabi diyor ki, Rum suresi 54. ayeti kerimeyi bize hatırlatıyor. Halakakum min va'fin ayet gelmede geçen ifade bu. Sizi zayıflıktan yarattı. Yani siz zayıf olarak yarattınız. Tüm جَعْلَكُمْ مِنْ بَعْدِ دَعْفِينَ Kuvveten. Sonra o zayıflıktan sonra size bir kuvvet verdi. Sonra o kuvvetten sonra size tekrar bir zayıflık verdi. Ayet böyle devam ediyor. İnsan hayatının safhalarını anlatıyor. İşte bebeğin, dünyaya yeni gelen bir bebeğin, benim de ikinci torunum oldu bu günlerde. Efendim, ee, çaresizliğini düşünün yani. Hani bakmasanız ona, ne kadar yaşayabilir? Ne kadar varlığını sürdürebilir? Yani her anlam gazını çıkaramıyor. Her anlamda çaresiz yani. Dolayısıyla o zayıflığı bize hatırlatıyor Muhittin bin Arabi ve diyor ki ayette insana önce zayıflık nispet edildiği için Muhittin bin Arabi'ye göre zayıflık insanın asli unsurudur. Yani biz aslen zayıfız. Sonradan bir takım kuvvetler kazanıyoruz. Ve o kazandığımız kuvvetler işte zekamız oluşuyor, eğitim alıyoruz, bununla bir mevkilere geliyoruz. O mevkilerle bir takım sosyal veya maddi yufuz ve güç sahibi oluyoruz. Yani güçleniyoruz sonradan. İşte bu sonradan güçlenmek bizim o asli zayıflığımızı unutturmasın diyedir namaz diyor. Çok güzel bir benzetme bu. Yani insan güçlendikçe kendini bir şey zannetmesin, aklıyla, bilgisiyle, gücüyle, parasıyla, malıyla, işte ne bileyim güzelliğiyle, gençliğiyle, sağlığı ve kuvvetiyle kendini bir şey zannetmesin diye allah Teala ona namazla sürekli kulluğunu hatırlatıyor diyor. Yani bizi kibirden alıkoyan, bizi Allah'a karşı isyandan alıkoyan bir e, ibadettir namaz arkadaşlar. Şuna bakın mesela benim çok dikkatimi çeker. Arkadaşlar İslam'dan uzaklaşmaya başlamak yani İslami hayattan uzaklaşmaya başlamak namazın terkili. Nama, bir taraftan namaz kılarak bir taraftan dinden uzaklaşamazsınız arkadaşlar. Yani o kadar... E, e, Nasıl diyelim? Yani Beyn ve beyne'l küfrü terkü's-salah buyuruyor ya efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Küfürle kişi arasında namazı terk etmek vardır diyor. Yani namazı terk mesela bazı fakihler bunları öyle anlamış. Namazı terk eden bile bile kasten terk eden, bilinçli bir şekilde ve uzun bir şekilde kendisine tebliğ yapıldığı halde terk eden küfre düşer demişler. Ee, öyle demiyoruz biz Hanefiler biliyorsunuz. Elbette öyle yani Hanefiler diyelim gene. Öyle demiyoruz. Ama ee, arkadaşlar benim anladığım mesela bu hadis-i şeriften e, namazı terk ettiğiniz zaman, namaz kılmadığınız zaman arkadaşlar küfür karşısında savunmasız, kalesiz, zırhsız tek başınıza kalıyorsunuz. Ve Kur'an-ı Kerim'de e, Hz. Adem'den başlayarak bütün peygamber kıssalarına bakarsanız, bir ara yıllarca peygamber kıssalarını da anlatmıştım Kur'an-ı Kerim'de geçtiği şekliyle yani hiçbir başka rivayet işin içine katmadan onlara bakarsanız bütün kafirlerin birinci aslında şeytan kafir değildir isyankardır biliyorsunuz kafir kişi için şeytan ne diyor ben senden beriyim diyor çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyor kafiri yani kendisinden de beter durumda görüyor şeytan bütün isyankarlar diyelim bütün isyankarların ortak karakteristik özelliği kibirdir arkadaşlar Hepsinde bakın Firavun'da da vardır, Ebu Cehil'de de vardır. Az veya çok bazıları daha az bazıları daha çok. Yani çağımızda da vardır. Kendini önemsemek, kendini kendini önemsemek yetmiyor. Kibir çok farklı bir şey. İnsanları hor görmek, kendini büyük görmek, kendini kendine yeterli görmek. Benim aklım yeter, benim bilgim yeter. Vahye ihtiyaç duymamak arkadaşlar. İşte diyor namaz insanı bunlardan alıkoyar diyor. Ve insana o aciziyetini tekrar hatırlatır diyor Muhittin bin Arabi. İşte o hatırlatmayı yapabilmesi için ve bunu da Fatiha ile pekiştiriyor. Yani biz diyor devamlı Fatiha okuyarak namazda ne demiş oluyoruz? Allah'ım senden yardım istiyorum. Senden yardım istiyorum. Beni kendi halime bırakma. Ben ben sapıtabilirim. Beni saptırma. Beni sıratı mustakinin üzere sabit kıl. Demiş oluyoruz değil mi? Hidayet verdiklerinin yoluna ilet beni, senin rahmet verdiklerinin yoluna ilet e, diye dua ediyoruz. Çünkü ben bu konuda kendi kendime yetemeyebilirim demiş oluyoruz yani. O acizliği itiraf etmiş oluyoruz diyor e, Muhittin Arabi. Şimdi bunun bilinçli bir şekilde olabilmesi için yani namazı böyle otomatiğe bağlamış, hani otomatik pilotta gibi efendim e, hatta işte geçen de size örnek verdim tahiyyatı okudu oturuyor. Fatiha'yı okuyor ve la dalil deyince aklına geliyor. Aa ben tahiyattayım. İşte Fatiha'yı okuyorum gidiyor. Yani o kadar böyle ne yaptığını bilmeden kılıyor. Hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Böyle kıldığınız zaman yani bazen bir namazı da böyle kılarız bakın onu da söyleyeyim. Yani bir insan bütün namazlarını aynı halet ruhiyede eda edemez. E, çünkü biz aynı insan değiliz. Yani her an Farklı bir düşünce, farklı bir olay yaşadık, farklı bir etki altındayız. Kendinizi bazen yükselirsiniz arkadaşlar, yükselince bir şey zannetmeyin. Bazen de düşersiniz, düşünce de ümit kesmeyin kendinizden. Bakın bu çok önemli bir söz. İnsan düşebilir de çıkabilirdi de, arkadaşlar. Yani bazen gerçekten çok... Hani Allah korusun ama hani olur bak yani insanız çok baştan salma olabilir bir ibadet. O zaman böyle ya ben bunu yapmayacağım artık yani bu böyle de ibadet olmaz demeyin arkadaşlar. Hiç yoktan iyidir, hiç yapmamaktan daha iyi durumdasınız o şekilde yaptığınızda. Bazen de gerçekten o hani çok yüksek bir zevk yaşarsınız namazda veya Kuran okurken veya bir dua ederken veya bir tesbihi zikrederken, söylerken o zaman da kendinizi bir şey zannetmeyin yani. O ee, Çünkü o belki de sizin bulunduğunuz makam değildir. Tasavvufta makam ve hal arasındaki farkı da hep hatırlamak lazım. allah Teala bize bazen yukarıları tattırır. Bakın yukarılarda böyle mevkiler var aşağılarda oyalanmayın diye. Bazen de aşağıları tattırır gösterir yani buralara da düşebilirsin kendine çok güvenme çok beğenme der Allah Teala bize işte e, makamımız da bu bu haller arasında daha çok karar kıldığımız yerdir neyse buraları geçiyorum arkadaşlar Gazali'ye geldik namazın hayatini hayatiyetini canlılığını tamamlamaya yardımcı olan batıni manalar bunları diyor altı başlıkta toplayabiliriz diyor az önce size saydım kalp huzuru e, tefehüm Tazim açıklayacağımız için isimleri söyleyip geçeyim. Heybet, Raca ve Haya. Şimdi kalp huzuruyla başlıyor. Bunları kısa kısa açıklamış ilk önce bunlar nedir diye. Sonra da bunu nasıl temin edebiliriz? Onu da söylüyor. Yani reçeteleri de söylüyor. O yüzden bugün biraz dikkat arkadaşlar çok güzel bir bölüm. Bu okuyacağımız bölüm. Kalp huzuru ne demek diyor? Eğer kalp huzurunu sağlayabilirsek... Bu sayede ilim, iş ve sözle bir olur. Yani bilginizle yaptığınız şey uyum halinde olur. Her yaptığınız sizin zihninizdeki bilgiyle eşleşir. İşte buna anda kalmak diyoruz arkadaşlar. Yani sorsan namaz kılıyorsun, bilgi bu. Yani şu anda ne yapıyorsun, namaz kılıyorsun. Ama aklın çarşıda, pazarda, bayramda, işte korona da, hastalıkta, para da, işte ticarette her neyse yani. Bu olmaz diyor işte kalp huzuru olduğu zaman diyor kişinin ne yapıyorsun şu anda işte şunu yapıyorum o yüzden e, yaptığı işte kalbi aynı şeyi yapar diyor. Aklı ile aklını söylediğiyle, e, bedeninin yaptığı işte düşüncelerinin yaptığı aynı iş olur diyor. Hatta biliyorsunuz arkadaşlar mesela e, beslenme uzmanları bakın çok ilginç bunlar beslenme uzmanları yemek yerken sadece yemek yemeye odaklanmamızı söylüyor. Onlar tabii kendi meslekleri açısından söylüyorlar. Bunu siz bir yaygınlaştırın. Ne demek istiyorlar? Mesela diyor ki televizyon seyrederken yemek yersen, yemek yerken bir şeyler okursan, yani başka bir yerdeyse aklın ne kadar yediğini fark etmeyeceksin diyorlar. Ve o yemek hani manevi açıdan baktığımızda şifa da olmayacak. Yani yediğin yemeğe odaklan. Ne yapıyorsun şu anda? Sen yemek yiyorsun. Ona odaklan diyor. Ee, tabii ki sohbet edebiliriz. O ayrı bir şey ama hani kaptırmamak, yaptığın işin dışına çıkmamak. Yani bu e, Doğu'nun, Batı'nın arkadaşlar size sanırım Perşembe gününde söyledim. Bütün mistik akımlarında, bütün e, spiritüel akımlarında çok önemli, merkezi bir yer tutuyor. Anda kalmak. Tasavvufta da buna İbnül Vakt olmak. Yani o anda ne yapıyorsan ona odaklanmak. Vaktin çocuğu demek bak Vakt. E, kastetilen bu. Eğer kalp huzuru temin edilirse diyor, <gülüyor> düşünce iş ve sözün dışında dolaşmaz. Yani şu anda ben ne konuşuyorum? Bütün düşüncelerim de bu konuşulanla meşgul olur. Bunu da iletişim uzmanları anlatıyor arkadaşlar. İletişim uzmanları diyor ki bir konuşma sırasında kullandığımız kelime sayısı, konuşmacının kullandığı kelime sayısı düşünenin ee, zihninden geçen kelime sayısının çok çok altında. Hatta sayılar var da şu anda yanlış bilgi vermeyeyim size. Ee, yani ben diyelim dakikada 300 kelime kullanabiliyorsam, farazi rakamlar bunlar, ben 300 kelime kullanabiliyorsam dakikada konuşurken sizin beyniniz belki 1500-2000 kelime geçiriyor zihninden. İşte diyorlar iletişim uzmanları başarılı bir dinleyici, o fazla kısmı, fazla kelime kapasitesini dinlediği konu üzerinde düşünerek kullanan kişidir. Ha, ben bunun benzerini şurada da okumuştum. Demek ki orada da bu konu anlatılıyormuş. İşte ben bunu not alayım, bunu bir araştırayım. O konu üzerinde düşünüyor. Bir taraftan dinlerken başarısız dinleyici ise o fazlalık kısmı işte akşama ne yemek yapsam son iftar işte tatlı yapsak mı yapmasak mı bunları düşünür. Veya işte alışverişini veya işini gücünü veya çocuğunun işte bakımını her neyse yani. Başka şeyler düşünür diyor. Bakın bütün bilimler yani bunun üzerinde duruyor. Yemek mi yiyorsun? Yemek yemeye odaklan diyor. Birini mi dinliyorsun? Dinlemeye odaklan. Yaptığın işe odaklan. Şu anda kaldı yani. E, kalp huzurunu sağlayan kişinin düşüncesi iş ve sözün dışında dolaşmaz. Gönül başka düşüncelerden sıyrılıp içinde bulunduğu şeyi düşündüğü ve bundan gaflete düşmediğinde kalp huzuru gerçekleşir. Yani şu anda ne yapıyorsun? Rükudayım. Allah'ın huzurunda eğildim. Ya Rabbi senin... Yüce adını Subhan Rabbiyel Azim her türlü kusurdan münezzeh olduğunu ilan ediyorum. Sen asla yanlış yapmazsın anlattım size bunu. Yani bir insan arkadaşlar bunu bu şekilde ben şu anda bunu diyorum diye düşünse günde kaç kere diyorsun bakın asla yanlış yapmazsın Rabbim. Senden gelen asla yanlış değildir. Yani o insanın hayatla ne kadar barışık olacağını, kaderle ne kadar barışık olacağını, içinde bulunduğu şartlardan bu yani çalışmamak, gayret etmemek değil. Tamam mı arkadaşlar? Yani O ayrı bir konu. Tabii ki çalışacağız. Efendimizin bütün hayatı cehd içinde geçti arkadaşlar. Mekke'deki çabalarını düşünün. Hicretteki çabasını düşünün. Sonrasındaki çabalarını düşünün. Medine'de bir çarşı kurmak için gösterdiği gayreti, o çarşıyı her her gün, her gün teftiş etmesini düşünün arkadaşlar. Her gün dolaşıyor da o çarşıya efendimiz. Dolayısıyla yani gayreti bırakmak anlamında değil, ama e, panik yapmamak anlamında yani. Hayatla barışık olmak, kısmetine razı olmak. Onlarla barışık olmak ve iç huzuru yakalamış olmak açısından son derece önemli bir şeyden bahsediyoruz kalp huzuru derken. Yani namazda batıni olarak başarmanız gereken şeyleri sayıyor şimdi. Efendim o harici farzları söyledik biz onları burada işlemedik çünkü onları ilmihalden okuyun dedik. Namazın 12 şartını altısı içinde altısı dışında onların şartları farzları rükünleri onları saydık. Onlar olmadan namaz olmaz. Şimdi geçtik manevi boyutuna. İşte bu manevi boyutunda birinci şartı kalp huzuru. İkincisi diyor tefihim. Tefihim anlamak demek arkadaşlar. Fehim buradan geliyor. Anlayış ve anlamak demek. E, Lafzın manasındaki bilgiyi kalbin kavraması. Yani şu anda ne diyorum ben? Yani namazdaki en azından arkadaşlar bakın büyük çoğunuz birkaç tane sureyle namaz kılıyorsunuz. Büyük çoğunuz. Hafızlar bile, yani hafızlar bile Elemtera'dan aşağısıyla kılıyor bazen utanç verici arkadaşlar. Efendimiz Elemtera keyfeden aşağısını bir rivayette sadece seferde seferdeyken okurmuş namazlardan. Yani bütün namazların kıldığımız sureler belli. Dolayısıyla sizin işiniz daha kolay yani bu şekilde kılanların işi daha kolay. Hiç olmazsa şu sureleri bütün muhteviyatıyla birer kere tefsirinden okuyup, kelime anlamlarına çalışıp, yani ben bazen söylüyorum, bakın neredeyse bu Kur'an Türkçe diyorum arkadaşlar diyorum. mesela ilk ayet örnek veriyorum yani Bakara suresine şeyden sonra, Elif Lambe'nin arkasındaki sayfa. İnnelledine keferu, küfredenler, bak Türkçe'ye geçmiş. seva müsavidir. Aleyhim, onlara, onu bilmeyebilirsin. Sevaun aleyhim, onlar için müsavidir. E enzertehum, inzar etsen de, emlem tünzirhum, etmesen de, la yu'minun, iman etmeyecekler. Bakın bunu anlamak çok zor değil yani. Tabii çok basitleştirdim şimdi bazı alimlerimiz içimizde ilimle meşgul olanlar kızmasın. Ama biraz gayret edersek içindeki mesela Osmanlılar niye arkadaşlar bazı Arapça kelimeleri bazı değil epey bir Arapça kelimeyi dilin içine almışlar. Çünkü siz eğer biraz Osmanlıcaya vakıfsanız Kur'an okururken hiç Arapça bilmeseniz dahi aşağı yukarı neden bahsettiğini biliyorsunuz. Aşağı yukarı. Şimdi bile öyle. Bir ayetten iki tane kelimeyi biliyorsunuz. Sabır mesela. Efendim, İnnallâhe sabirin. Yani orada neyden bahsedildiğini biliyorsunuz aşağı yukarı. Dolayısıyla bu tefehümün gerçekleşebilmesi için namazdaki tespihlerin, bütün o okuduğumuz Fatiha'nın, okuduğumuz namaz surelerinin, tahiyyatta okuduklarımızın anlamları üzerine birazcık gayret sarf edin. Her yerde var bunlar arkadaşlar. Her yerden onlineda ulaşabilirsiniz, elinizin altındaki namazı öğreten bütün kitaplardan ulaşabilirsiniz bunların anlamlarına. Çünkü diyor, insanlar Kur'an ve zikir dualarının manalarını kavramada eşit değildirler. Böyle bir koşul yoktur. Kişinin aklına başka yerde gelmeyen nice hoş manalar vardır ki namaz kılan kimse o manaları namaz esnasında fark eder. Yani işte benim Subhan Rabbiyel Azim'i fark etmem gibi. Yani ben burada ne diyorum? Subhane Rabbiyel ee, yüce olan Rabbimi Rabbimi tenzih ederim. Bütün noksanlıklardan tenzih ederim demektir. Ey benim yüceler yücesi Rabbim senin için asla bir noksanlık yok demektir. E o zaman ben burada ne diyorum? Ne diyorum? Arkadaşlar bana yanlış yapmaz. Bana yanlış yapmaz demektir. O zaman ben nasıl küsebilirim ki Rabbime bir şeyler ters gittiği zaman yani. Yani diyor ki arkadaşlar yani bu konu diyor, tefihüm konusu insanların eşit olabileceği bir konu değil. Yani bunu herkes eşit bir şekilde başaramaz. Çünkü insanların diyor, algılamaları farklıdır. Yani aynı kitabı okurlar, iki insan çok farklı şeyler anlarlar. Aynı kitaptan. Kavrayışları farklıdır, hatıraları farklıdır. Çünkü biz okuduğumuz her metni kendi hatıralarımız, buna background deniyor, kendi hatıralarımızın penceresinden okuyoruz. Birisi için müthiş etkileyici olan bir pasaj, bir başkası için çok sıradan bir pasaj olabilir, çok sıradan bir cümle olabilir. Böyle olduğu için diyor eşitlik yok, e, kişi diyor, kişi normal hayatta diyor bir metni okusaydı, bir sureyi okusaydı, ona çok da bir şey söylemeyecek olan bir sure, bir namazın içerisindeyken bambaşka anlamlar kalbine doğurabilir. Çünkü bir defa abdestlisin, kıbleye yönelmişsin, Cenab-ı Hakk'a münacat halindesin, yani bambaşka bir boyuta geç. Şimdi. Nasıl ki her boyutta biz mesela işte 15 yaşında okuduğumuz bir romanı, 30 yaşında bir daha okuduğumuzda bambaşka şeyler görüyoruz değil mi? O yüzden ben bazı değerli romanların lise çağında okutulmasına biraz acıyorum, üzülüyorum yani. Çünkü o çocuk onu okudum diye bir daha okumayacak. Bir daha okumayınca da oradaki asıl o derin şeyi, mesajları kaçıracak yani. Ee, ve e, hani burada bir parantez açayım bana göre iyi bir okuyucu sürekli devamlı yeni kitaplar okuyan değil bazı kitapları tekrar tekrar okuyan bir okuyucudur. Yani bazı seçtiğimiz kitaplar bu kişisine göre değişir. Efendim böyle e, hayatın belli dönemlerinde tekrar okunması gerekiyor ve diyorsunuz ki ben bunu o zaman nasıl harcamışım yani buradaki anlamları nasıl görmemişim işte çünkü biz değiştik. Biz değiştiğimiz için Kur'an okumak da böyledir. Yani aynı kitabı sonsuza kadar nasıl okuyorsun? Her okuyuşum da başka şey söyler arkadaşım. Her okuyuşunda. Ve deneyin isterseniz. Bakın bana göre, bunu söylemedim galiba size, bana göre bir insanın, bunu da William Çitik'ten aldım, İslam'ın Vizyonu diye bir kitabı var. Tercümesi berbat ama çok tavsiye ederim. Yani çok değerli bir kitap bana göre. E, değerli kitap demek içindeki her şey doğrudur, altına imza atıyorum demek değil arkadaşlar. Bize kıymetli ufuklar açan, bizim düşüncemizi geliştiren, bizim bilgimizi artıran ama olabilir bir, bir şey de hoşumuza gitmeyebilir orada, bir şeye de karşı çıkabiliriz. Yani şöyle düşünün, siz bir insanla arkadaş olmanız için onun kusursuz mu olması gerekiyor arkadaşlar? değil mi? Kitaplar da böyle. Efendim, bilimçilik orada diyor ki, Kur'an okumakla ilgili, e, Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuma biçimi diyor, her gün rastgele bir yer okumaktır, diyor. E, benim rastgele bir yer, yani işte şu gün şurayı okuyacağım, bugün burayı okuyacağım değil, rastgele bir yer, diyor. Benim ondan anladığım şöyle, çünkü biz öyle yapıyoruz millet olarak, başka milletler ne yapıyor bilmiyorum. Bizim hatimlerimiz vardır, değil mi? Herkes Kur'an okumayı bilen herkesin bir hatimi vardır. Yani kaldığı yer vardır. İşte oraya kimisi kurdelesini koyar, kimisi takvim yaprağını koyar, kimisi ayraç koyar falan. İşte bir defa her gün Kur'an okunmalıdır arkadaşlar. İster 10 dakika olsun, ister 5 dakika olsun. Her gün Kur'an okumalıdır bir insan. Acizane kanaatim? okuduğu Kur'an'a bugün ne kadar zaman ayırabileceksiniz? Bugün diyelim ki işte bir saat mi? Yarım saatinde metnini, yarım saatinde mealini okumazsanız 10 dakika mı? 5 dakika metnini, 5, 5 dakikada ben ancak 2 satır okuyabilirim. Olsun 2 satır. Yani bu şey değil. Burada e, çok yapmalıyım falan böyle bir şey yok. Nafile ibadetlerde arkadaşlar kemiyet esas değildir. Keyfiyet esastır. Nafile ibadetlerde kalite esastır. Miktar önemli değildir farzlarda Allah ne kadar demişse o kadar olacak. Ama nafilelerde mesela ben çok görüyorum en böyle bazen beni insanlar yumuşak biri zannediyor. Yok benim de çok böyle gıcık olduğum durumlar, sinirlendiğim anlar var. Mesela sinirlendiğim anlardan biri şöyle Kur'an okurken göstereyim size de. Kur'an okurken ne kadar kaldı diye devamlı bakmaktır. Yani o şekilde okunmaz arkadaşlar kuran Sen o şekilde 30-40 sayfa okusan, günde 590 okusan çok bir şey kazandırmaz sana o. Ee, zevk alarak okuman lazım. Ve zevk almadığında Efendimiz ne diyor? Nafile ibadetlerden birinden yorulduğunuzda ötekine geçin diyor. Yani namazda ne kadar kaldı, ne kadar kaldı diyorsan nafile bir namaz için söylüyorum. Orada bırak. Eğer hala ibadet etmeye devam etmek istiyorsan otur Kur'an oku mesela. Neyse. Ee, şimdi siz her gün kaldığımız yeri okuyunca ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın bunu tahküt ediyorum size. Defalarca, defalarca başıma geldi. Yani sayısız kere. Siz şimdi bugün neredesiniz faraza? Tabi bugün hatminizi belki de yeni bitirdiniz. Yeni bir hatime başlayacaksınız. İşte bir hafta sonra diyelim ki geldiniz geldiniz. Bakara suresi uyduruyorum. 50. ayete geldiniz. O gün o 50. ayeti okuduğunuzda arkadaşlar o günkü yaşadıklarınıza cevap verdiğini göreceksiniz. O ayet. Yani Allah'ın bazen Kur'an-ı Kerim'in canlı bir kitap olduğunu düşünüyorum. yani Bazen korkuyorum gerçekten. Yorumcun canlı mısın? Beni izliyor musun ve ona göre mi karşıma çıkarıyorsun diyorum yani. E, dolayısıyla arkadaşlar, tefehüm işte böyle bir ikramdır yani okuduğunuzu anlamak çok büyük bir ikramdır ve işte namazın e, canlı bir namaz olmasına, hayatiyeti olan bir namaz olmasına yardımcı eder, yardımcı olur. E, yardımcı olan ikinci unsurdur. Gazali'nin söyledine göre birincisi kalp umusu, kalp. E, huzuru. Yani odaklanmak. Türkçesi bu arkadaşlar. ana odaklanmak. Sen kendin başka yerdesin, aklın başka yerde olmamak. İkincisi tefehündür. Okuduğunu anlamaktır. Bu da diyor kişiden kişiye değişir e, ve namaz, aynı insan da diyor namazın içindeyken aklına gelenler, dışındayken aklına gelenlerden çok başka olabilir. Okuduğu şeyler üzerine düşünüyorsa diyor. Üçüncüsü tazimdir. Namazda tazim üzere bulunman lazım. Tazim Arkadaşlar yüceltme demek. Yani sen neredesin şu anda? Neredesin? Şimdi hayatta çok önem verdiğiniz kişileri düşünün. Bu Yani bu kişiler çok kıymetli kişiler de olmayabilir. Mesela makamından ötürü değer verdiğiniz birisi var. Yani bir makama değer verirsiniz. Ve o makamın huzuruna gittiğinizde aslında hani o kişi, sizi, o kişi hiç önemli değildir. Orada A kişisi de olabilir, B kişisi de olabilir. Önemli olan o makamın huzurunda bulunmaktır. Orada nasıl her davranışınıza, her sözünüze, her hareketinize otur... Yani oraya odaklanırsınız. Adam, diyelim valinin huzuruna çıktın yani. Sana bir şey soruyor, sen Aa, bir dakika ne dediniz anlayamadım. Pardon, o anda başka bir şey düşünüyordum da. Ya da telefonum çaldı, çıkarayım, açayım. Yapar mısınız arkadaşlar böyle bir şey? İşte tazim... Sen neredesin şu anda? Bakın ne diyor? Tazim demek, hürmet göstermek demektir. Bu kalp huzuru ve anlayışın ötesinde, yani ilk saydığı iki maddenin de üstünde bir duygudur. Çünkü bazen insan kölesine bir emir verir, köle de can kulağıyla bu buyruğu dinler ve verilen buyruğun mahiyetini anlar ve yapar ama saygı göstermeyebilir. Anlatabildim mi? her itaatte saygı yoktur diyor. Çok iyi anlarız biz bunu arkadaşlar. Çok iyi biliriz. Her itaat her söz dinleme saygı içermez. Mevkiden dolayı işte az önce söylediğim makam farkından dolayı itaat edersiniz. Bu yüzden yani orada olmak mesela köle seni can kulağıyla dinliyor. Çünkü emir verecek ve onu hakkıyla yapması lazım. Söyleneni de anlıyor. Yani kalp huzuru da var tefekhüm de var. Ama tazim yoksa burada bir saygıdan saygı dolu bir ilişkiden söz edemeyiz. Onun için arkadaşlar mesela bizim yaşlılarımızın, aile büyüklerimizin, dedelerimizin, babaannelerimizin kıldığı namazları düşünün yani. Onlar e, ne söylediklerini belki de hiç anlamıyorlardı. Hiç, ama nasıl bir tazimle namaza duruyorlardı arkadaşlar. Nasıl bir tazimle o namazı kılıyorlardı. Yani oradaki asıl bağlılık işte o tazim duygusuyla gerçekleşen bir şey. Dördüncüsü heybettir. Şimdi giderek kalite artıyor. Heybet tazimin de üstünde bir duygudur. Kaynağı Allah'a layık olduğu şekilde hürmet göstererek ve onu ulu saymaktan kaynaklanan bir korku hissidir. Çünkü korkmayan kimseye haip denmez. Yani heybet azametinden dolayı, demin azametten bahsedildi. Azametinden dolayı bir kimseye e, biraz ürperti içeren bir saygı duymak demek. Arkadaşlar yani mesela çok heybetli birisi denir. Şimdi ona karizmatik diyorlar ama karizmatik tam heybeti. Karşılamıyor çünkü karizmatikte başka böyle fiziki unsurlar daha ağırlıktı. Burada heybet saygı uyandıran. Yani bazı insanlar vardır mesela bir, to, bir topluluğa girdiğinde birisinin onu tanıtması gerekmez. Hemen böyle hürmet edesiniz gelir yani. Hemen bir yer göstermek istersiniz. Bir e, ilgi göstermek, bir hürmet etmek istersiniz. İşte heybet e, gerçekten... İnsanlar arası ilişkilerde, özellikle büyüklerin küçüklerle olan ilişkilerinde çok çok eksilen şu anda. Çok eksildiği için 50 kere söylüyoruz bir şeyi bakın. 50 kere söylüyoruz yapmada. Niye? Çünkü heybetimiz yok arkadaşlar. Heybetimiz yok yani. Heybetimiz kaldı. Heybetin kalkmasının da çok çeşitli sebepleri var. Çok yüz göz olmak. Efendim, her şeyin ulu orta olması. insanların böyle her haline. Yani her haliyle mesela göremezsiniz, göremezsiniz eski büyüklerini. Her haliyle görünmez. Hatta mesela benim işte hocamdan başka büyüklerde gözlemlediğim bir şey var. Fotoğraflarını çekmek istediğiniz zaman arkadaşlar ellerini dizlerine koyuyorlar, böyle bir toparlanıyorlar. Sanki namazda oturur gibi böyle. Mesela eski aile fotoğraflarına bakın, eski büyüklerin çektirdikleri fotoğraflara bakın. Arkadaşlar niye? Çünkü orada o şekilde kalacak o. Yani o fotoğraf belki yıllarca kalacak. Ee, orada o saygı uyandıran haliyle korunmak, kalmak istiyor. Bu yüzden e, efendim böyle bugünkü çekilen fotoğraflardaki hallerimize e, bir bakalım da işte bunu neden bizde heybet yok? E, onu da görelim. Mesela aşırı şaka yapmak. Heybeti azaltan bir şeydir. Çok fazla şakalaşmak çok her şeyin ulu orta olması mesafesiz ilişki yani mesela bugünlerde sosyal mesafeden çok bahsediliyor fiziki mesafe beden sağlığımız için ne kadar gerekliyse arkadaşlar ruhsal mesafe de yani manevi mesafe de ruh sağlığımız için o kadar gerekli her şeyiniz herkesin önünde olmamalıdır filan neyse konumuz o değil efendim Saygı duyulan sultandan korkma. Heybet kaynağı saygı olan bir korku. Yani e, bakın şimdi aşama aşama gidelim. E, oraya odaklandın, namaza durdun, namaza odadın. Ama biz çoğumuz değil mi? Daha birinci maddede kaybettik yani. Ama olsun arkadaşlar. Asla kendimizden nimet kesmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Birini olmazsa birini, e, birinde olmazsa ötekinde mutlaka başaracağız. Ve Önemli olan sayı doğrusu üzerinde ne kadar ilerlediğimiz arkadaşlar sizin Elbette yani şimdi beni kalkıp gazali ile kıyaslamayacağınız gibi değil mi Gazali başka yani kıyas kabul etmez aynı kategoride bile değiliz yani nasıl ben kendimi Gazali ile kıyaslamam gerekiyorsa kendi içimde kendi seyrimde kendi hayat, merhamet merhalelerimde ileriye doğru mu gidiyorum geriye doğru mu gidiyorum bu kıymetli siz de kendinize lütfen öyle bakın merhametle bakın kendinize yani şefkatle bakın bu hatalarınızı Hata olarak görmeyin anlamında değil. O, o zihnin iyi edilmesi demek. Hatayı hata olarak görmemek. Neyse çok e, sattırdım konuyu. Beşinci madde. Yani bunlar aşama aşama onu söyleyecektim. Birincisinde odaklanma var. İkincisinde okuduğumuzu anlama var. Üçüncüsünde neredeyim ben kimin huzurundayım diye bir saygı duyma var. Dördüncüsünde o saygıdan doğan korku var. O, bir, e, dikkat kesiliyorsun yani. Heybeti öyle diyelim. Karşında o kadar saygı uyandıran biri var ki dikkat kesiliyorsun. Bir yanlış yapar mıyım? Bir gözden düşecek bir şey yapar mıyım diye. Beşincisi reca yani umut var. Sırf korkudan ibaret değil bizim Rabbimizle ilişkimiz. Ee, diyor ki bakın burada da insanlar arası ilişkilere benzetiyor. Evet bir padişaha saygı gösterip ondan çekinen veya kahrından korkan niceleri vardır ki kendisinden herhangi bir menfaat beklemezler. Yani sırf aman bana bulaşmasın derler yani bu korkuyla kalırsa ilişki böyle bir ilişki. Kula yaraşan günah işlediğinde Allah'ın azabından korktuğu gibi namaz kılarken de kıldığı namazdan ötürü Allah'ın aziz ve celil olan Allah'ın sevabını ummasıdır. Yani arkadaşlar kendinizi bu anlamda işte küçük görmeyin, hani kendinizi bende bir şey olmaz diye düşünmeyin diyorum ya her seferinde. Bir defa şöyle düşünün arkadaşlar, bakın yeri geldikçe bunu her... Yani ümitlerimizi beslemek için söylüyorum bunu. Ee, şu anda mesela biz hepimiz yani şu anda burada bulunan bakın yüzlerce kişi. Ee, biz neler yapabilirdik bu saatte? Yani neler yapabilirdik? Bir hayal edin yani. Hepsini bıraktık. Arkadaşlar oturduk, bir ekranın karşısına geçtik. Gazali'nin namazımızı daha kaliteli, daha huşulu, nasıl kılarız diye anlattığı ifadeleri dinleyip anlamaya çalışıyoruz. Bakın nasıl bir gayret içindeyiz biz yani. allah Teala bunu görmüyor mu arkadaşlar? Vazgeçtiğiniz haramları düşünün. Ben bazen söylüyorum da insanlara böyle hani şaşırtıcı gelebiliyor. Yani insanın arkadaşlar zekası, hayal gücü ee, ve iradesi, Arttıkça yapabileceği şeylerin sayısı da artar. Kendinizi bir hayal edin yani Allah'tan korkmasaydınız, ahirete inanmasaydınız neler yapardınız bu dünyada? Neler yapardınız yani? Nasıl bir insan, yani ahiret, tabii Allah Korusunu orada kalıvermeyin sakın, bir anlığına yani hayal edin arkadaşlar. Onun için bakın ne kadar çok şeyden biz Allah'a inandığımız için, Ahirete inandığımız için, ona hesap vereceğimize inandığımız için, ondan bize gelen bu hesap konusu olacak olan vahye, oradaki bilgilere inandığımız için onların hepsinden biz vazgeçtik arkadaşlar. Onun için yani çok şey yapıyoruz Allah yolunda. Ha, onları biraz daha kaliteli yapmak istiyoruz yani Allah. İşte onun için de uğraşıyoruz. Allah'ın yardımını diliyoruz. Dolayısıyla sadece havfda kalırsak bizim Allah ile ilişkimiz Sadece korkuda kalırsa oradan işte patolojik durumlar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ve dini sadece korkuyla, sadece bakın ben bu korkunun hiç ele alınmamasını da yanlış buluyorum. Çünkü Allah korkun diyor yani. Allah korkulacak biridir arkadaşlar. Yani huzurunda hesap verirken nasıl korkmayacağız yani? Karşımızda cehennem böyle zincirlerle bağlanmış sanki böyle bizi böyle kapmak için beklerken yani biz bu manzarada Allah'ın huzurunda hesap vereceğiz. Nasıl korkmayacağız bundan yani? Korkunun tamamen dışlanmasını ve sadece sevgi dini, Hristiyanlık çağrısı, çağrışımı yapıyor bakın dikkat edin arkadaşlar. Sadece sevgi dini, sadece şefkat, merhamet dini olarak anlatılması yanlış. Ama sadece korku dini olarak anlatılması da yanlış arkadaşlar. O dini, İslam'ı seneler önce bununla ilgili bir hatıram var belki başka sefer anlatırım ee, seneler önce bir röportaj için böyle günlerce kafamda evirip çevirdim yani bana deseler ki İslam dinini tek bir kelimeyle anlatacak olsanız kelimeniz ne olur arkadaşlar benim kelimem denge olur. İslam dini denge dinidir arkadaşlar. Korku ne kadar gerekiyorsa o kadar. Ümit ne kadar gerekiyorsa o kadar. Merhamet ne kadar gerekiyorsa o kadar. Ee, sıkı takip işte efendim azar, azap ne kadar gerekiyorsa o kadar. Çünkü insanı yaratan Allah, onun birbirinden farklı bütün unsurlarını biliyor. Efendim sevabını umacağız. Yani namaz kıldık biz ya. Hiç kimse bize zorla kıldıramazdı o namazı. Ve bıraktık her şeyi, namaza durduk yani. Bu iyi bir şey, iyi bir şey yapıyoruz. Onun için de ümit varız Allah'tan. Tabii ki bunu daha iyi yapmak istiyoruz. Altıncısı da hayadır. Haya diyor bu anlattıklarımızın hepsinin üstünde bir duygudur. Çünkü temeli hayane utanma duygusu arkadaşlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın huzurunda mahcubiyet duymak. Bütün bu anlattıklarımızın en üst zirvesidir diyor. Çünkü diyor temeli kişinin kendi kusurlarını anlayıp günahkar olduğunu bilmesi esasına dayanır. Yani ben Allah'ım senden neler neler bekliyorum ama ne kadar hatalarım var sana karşı yarabbim. Ne kadar eksiklerim var ya Rabbi. Hayanın hepsinin üstünde bir duygu olduğunu söyledik. Çünkü tazim, korku ve umut duyguları suçluluk ve günah işlemiş olmayı hatıra getirmeye yarayan bir haya duygusu olmadan da düşünülebilir. Yani hayada zerafet var. Bu saydığımız bütün öncekiler haya, haya olmadan da yaşanabilecek duygulardır. Diyor. Hayada ise bir nezaket var, bir incelik var. Hem ümit ediyorsun, hem korku duyuyorsun, hem saygı duyuyorsun ama bir taraftan da utanıyorsun yani, utanıyorsun. Hani e, hayan yoksa, utanma duygum yoksa ne istersen yap demişler ya arkadaşlar. E, i̇nsanlar arası ilişkilerde de çok büyük bir kıymettir bu. Yani size bir sezgi kazandırır, hayal duygusu. Nerede durmalıyım? Nerede ya Biraz haddimi aştım yani, biraz üzüldük biraz kız, kırdık karşımızdakini. Ya da burada da bu söylenmez. Yani bir kelime, bir şeyi tasvir ederken bile arkadaşlar. Mesela bir kavgayı anlatıyorsunuz bir başkasına. Söylenen kötü kelimeleri tekrar edebiliyorsanız biraz hayal eksik demektir. O yüzden mesela ağzıma alamayacağım ifadeler söylediler birbirlerine hani. Bir kavgayı tasvir ederken. Niye? Çünkü sen haya sen sahibiysen o kelime bir tasvir sebebiyle bile olsa senden çıkmaması lazım. Senin ağzından çıkmaması lazım. Şimdi diyor e, Gazali arkadaşlar bu altı manayı biz nasıl sağlayabiliriz? Yani ne yapalım ki kalp huzurumuz olsun? Nasıl yapalım ki tefihmümüz artsın? Hepsini şimdi biraz daha Uzun uzun anlatacak arkadaşlar. Tabii ki ben bunu yine yetiştiremeyeceğim. Ama hiç olmazsa yapabildiğimiz kadar ilerleyelim. Kalp huzurunu nasıl sağlarız? Hemen bir cümleyle cevap vermiş arkadaşlar. Çünkü zaten çoğumuz daha birinci maddedeyiz değil mi? Çoğumuz birinci, en çok orayı merak ediyoruz. Yani namaza nasıl odaklanabilirim ben? Kıldığım namaza. Onu anlatıyor şu anda. Diyor ki bir, bakın dört kelimeyle cevap ver. Kalp huzurunun sebebi himmettir. Himmet ne? Arkadaşlar, bir himmet kelimesi bizde işte e, falanın filanı, manevi bir yardımı falan şeklinde anlaşılıyor. E, himmet, benim anladığım arkadaşlar motivasyon demektir. Kalp ancak senin himmet gösterdiğin şeyde hazır olur. Bakın ne diyor arkasında? Yani sen Neye, neyi çok istiyorsan, neye çok odaklanmışsan, neyi, ne için çok motive olmuşsan, o zaman kalp orada hazır olur. Mesela bir film izleyeceksin, işte efendim ne bileyim çayını demledin, işte e, mısırını patlattın veya neyse işte yanına bir şeyler hazırladın, kuru, sağlıklı olsun kuru yemiş hazırladın, efendim, ortamını hazırladın, işte koltuğunu hazırladın, her neyse yani oturduğun önemli bir filmi Izliyorsun. Nasıl o ön hazırlıklar, onları yaparken duyduğun zevk, neşe, nasıl seni o filme böyle daha bir odaklanmaya hazırlıyorsa, işte e, senin motivasyonun ne namaz kılarken? Yani ne kadar motive oldun namaz kılmaya? E, acizane kanaatim, şimdi unuttum epey oldu burayı okuyalım. Arkadaşlar namazla ilgili hadisleri çok okumanız, Sahabenin, hayatü sahabeyi çok okuyun. Cahit Sahaben, Kandehlevi'nin bir kitabı arkadaşlar. Ben Kur'an kursu öğrencisiyken okumuştum onu bir yaz tatilinde. İnanılmaz insanı motive, motive eden bir kitap. Çünkü Sahabenin her bir şeyi nasıl yaşadığını anlatıyor. Yani namazları nasıldı, cemaatede nasıl giderlerdi, işte cömertlikleri nasıldı, Peygamber'e bağlılıkları nasıldı. Her bir hususu Sahabenin nasıl yaşadığını detaylı bir şekilde örneklerle bir de örneklerle anlatıyor. Ne zaman bir husus seni fazla ilgilendirirse yani bir şeye çok ilgi duyarsan kalp istese de istemese de o anda orada hazır olur. Yani mesela bir dedikoduyu merak ediyorsun Allah korusun ya da ne bileyim işte bir el becerisini öğrenmeyi istiyorsun bir yemek tarifini öğrenmeyi istiyorsun ya da ne bileyim çok büyük motivasyonun var şu işe şu statüyü çok istiyorsun iş yerinde onun için gerekli bir beceriyi kazanmaya çalışıyorsun mesela bir sınavı geçmeye çalışıyorsun nasıl motive oluyorsun diyor orada İşte bu senin bir şeyi ne kadar istediğinle alakalı kalp namazda hazır değilse Güzel açıklıyor bakın. Gazali'nin bu yönleri müthiştir arkadaşlar. Sanki böyle ruhumuzun, kalbimizin içinde dolaşıyor ve böyle nerede tıkanıklık var, nerede ne var böyle bize çıkarıp sunuyor. Kalp namazla hazır değilse, namazla meşgul olmuyorsa boşta da değildir. Kalbin bomboş mu o anda diyor yani. Muhakkak ki ile ilgili bir düşüncenin etrafında dolaşıp durmaktadır. Kalp huzurunu sağlamanın çaresi himmeti namaza sarf etmektir. Bu odaklanmayla ilgili arkadaşlar, çocukların sınavlara teşvik eden pedagojik PDR'cilerin, bazı koçların, bazı böyle sınav koçları falan var. İşte dershanelerde özel olarak öğrencileri teşvik etmek için, ee, onları, onlarla çalışan e, psikologların, pedagogların e, tavsiyeleri namaz içinde geçerlidir arkadaşlar. Onlara bir bakın yani. Mesela ne diyor? İşte diyor ki her yerde ders çalışma. Belli bir yerde ders çalışıyor. Belli, evde belli bir yerin olsun. Bir masa. Yani aynı masa hem yemek masası, hem ders masası, hem şey masası olmasın. Herkesin evinde çalışma masası olmayabilir arkadaşlar. Bir sehpa bile olabilir. Bir köşe bile olabilir. Ben Ken yani çocukluğumun ıı, ve ders yaptığımız yerlerin nasıl olduğunu, ne şartlarda çalıştığımızı gelince anlatırım inşallah arkadaşlar. Onun için e, şimdi bundan mesela bunu ben namaza nasıl uyarlayabilirim? Ha, demek ki kendime bir namaz köşesi evde bir namaz. Yani bir seccade. mesela seccadenin faydası nedir arkadaşlar? Alanını sınırlıyor ve on, onu serdiğinde namaz kılacağını biliyorsun artık. Yani bunlar hep odaklanmaya yardım eden şeyler onlara da bakarsınız Efendim kalbin namaza bağlılığı ve onun istediği onun istediği belirmedikçe himmet namaza yönelmez Yani sen kalbinde namaza kıymet vermedikçe namaz senin kalbinde arzu edilen bir şey olmadıkça namaza durduğunda kalbin namazda olmayacaktır. Kalbin namaza bağlılığını sağlamak nasıl mümkün olacak? Ahiretin en güzel ve en baki olduğuna, huzurla kılınan namazın ise bunu sağlayan bir araç olduğuna inanıp tasdik etmek de mümkün. Yani sen diyor ahirete ne kadar önem veriyorsan, ahiret nimetlerine ne kadar önem veriyorsan, namaza vereceğin önem de o kadar olacak diyor. Yani bunun diyor arkasında senin inançların var, senin değer... E, Yerarşin var. Senin için ney ne kadar değerli? Sen şimdi ahirete inandığını söylüyorsun ama ahiret için bir şey yapmak yani cennet için, cenneti kazanmak için, cehennemden korunmak için bir şey yapmak mesela seni ne kadar motive ediyor? Günlük hayatında, kendi hayatında ne kadar yeri var bunu? Bunun hiç yeri yoksa namazı sen hiç yeri yoksa olmaz tabii bir mümin için yanlış oldu. Çok az bir yeri varsa çok fazla böyle senin üzerinde belirleyici değilse ahiret inancı tabii ki diyor namazda da aklın başka yerlerde olacaktır. Sana e, ne faydası ne de zararı dokunan bazı büyük zatların huzurunda kalp huzurunu sağlayabiliyorsun. Öyleyse dünya ve ahiretin menfaat ve kârı kudret elinde bulunduran padişahlar padişahına niyazda bulunurken bu tür düşüncelerle de kalp huzurunu sağlayamazsan bunun imanın zayıflığı dışındaki bir sebepten kaynaklandığını sanma diyor. Yani sen e, herhangi bir sana herhangi bir menfaat sağlayacak olan birinin huzuruna gittiğinde o da sana bir şeyler söylüyor senin de onları çok iyi anlaman lazım çünkü oradan bir menfaat var sana nasıl odaklanarak dinliyorsun diyor. Eğer sen diyor, padişahlar padişahının huzuruna çıkmışsın. Senin dünyanın da onun elinde, ahiretin de onun elinde. Oraya odaklanamıyorsan, bunun diyor iman zayıflığından başka sebebi e, yoktur diyor. İman efendim arkadaşlar zayıflar mı kuvvetlenir mi? Evet. E, ama ilginç paradoksal bir şekilde arkadaşlar nasıl peki kuvvetlendirir imanımız zayıfsa? Namaza odaklanmamız da zayıf olacak yani bu şeyi tahlili kabul edersek. Peki iman nasıl kuvvetlendirebiliriz arkadaşlar? İmanı amellerle destekleyerek kuvvetlendirebiliriz. Yani böyle tavuk yumurta gibi bu. Siz namaza devam ettikçe sadakalar vermeye, iyilik yapmaya yani imanınız adına bazı amellere devam ettikçe imanınız kuvvetlenecektir. İmanınız adına bir şeyler yapmayı azalttıkça, ameliniz azalt, azalttıkça imanınız da azalacaktır. İmanınız azalttıkça da yaptığınız o birkaç amelden de zevk alamaz hale geleceksiniz diyor. Peki tefehümü nasıl sağlayabiliriz? Yani tefehüm neydi? Okuduğumuzu anlamaktı. İyi anlayışın nedeni, yani bu okuduklarımızı iyice anlayabilmek, kalp huzurundan sonra düşünceyi, manayı kavramaya alıştırmak, zihni manayı anlamaya yöneltmektir. Zihne gelenleri gidermeye uğraşmaktır. Yani şu anda ben ne söylüyorum? Buna Benim acizane tavsiyem Gazali buna pek değinmemiş. Bu egzersizleri namaz dışında çok yapın arkadaşlar. Bu inanın sizin ruh sağlığınıza da çok iyi gelecek. Çünkü bizim ruh sağlığımızı bozan genellikle geçmişten beri yapıla giren şeylerin bize bazı üzücü hadiselerin tekrar tekrar zihnimizde dönüp durmasıdır. Bunu uzaklaştırabilmek için şu ana odaklanmak bir tedavi yöntemi olarak uygulanıyor arkadaşlar. Şu ana odaklanmak, şu anda olanları e, basit cümlelerle kendinize tekrarlamak demek. Ben şu anda ders anlatıyorum. İşte aşağısı biraz kalabalık olduğu için bizim evimiz böyle iki katlı yukarıda bir oda var. Yukarıdaki odaya çıktım. İşte e, insanlar, yüzlerce insan gelmiş Gazali'yi dinliyorlar. Ben de ihyadan anlatabildiğim, anlayabildiğim kadar anlatıyorum. Bakın şu böyle tasvir edin yani. Siz, siz oturuyorsunuz bir yerde. İşte bugün hava yağmurlu, gri bir hava var dışarıda. Efendim, ama bu da iyi. Ben gri havaları severim mesela ben severim. Efendim ne bileyim e, bugün son iftarımız. İşte son Ramazan, Ramazan'ın son günü Allah kabul etsin. Böyle o anı düşüneceksin. Yani ne zaman ki böyle geçmiş ve gelecek zihnine hücum ederse o an bu oluyor. Yani sen o anda ne yapıyorsun? Onu basit cümlelerle kendi kendine tekrar et. Eğer namaz dışında bunu çok yaparsanız arkadaşlar namazın içinde de yapabildiğinizi göreceksiniz. Ben yaşadım. Yaşadığım şeyi size anlatıyorum. Ama işte bir şart var. Namazda söylediklerinizi de anlıyor olmanız lazım. Zihne hücum eden düşünceleri yok etmenin tedavi yolu da düşüncelerin kaynaklarını kesmektir. Bu maddelerin kökü kesilmedikçe zihinlerin bunlardan kurtulmasına imkan yoktur. Peki nasıl keseceğiz? Çok önemsemeyeceğiz onları diyor. Çünkü bir şeyi fazla seven insan daima onu hatırlardı. Acizane kanaatim arkadaşlar. Son dakikalara giriyoruz. Acizane kanaatim. Bizim zihnimize, size uymayabilir, bakın bu benim kanaatim yanlış olabilir yani, size uymayabilir. O yüzden hani değişmez bir gerçek gibi kabul etmeyin şu an söylediğim şeyi. Bizim zihnimize bizi böyle çok güzel, çok devamlı hüzün veren bazı hatıraların çok gelmesinin sebebi, kendimizi çok sevmemizdir diye düşünüyorum ve çok önemsememizdir. İşte bana bunu nasıl yaptı, bana bunu nasıl dedi, ben, işte ben bunu hak ediyor muyum? Yani ben o zaman bazı örnekler veriyorum kendi kendime. İşte Yusuf oluyor, Yakub'a oluyor. Niye sana olmasın yani bazı şeyler değil mi arkadaşlar? Ee, yaşadığımız e, anılar, e, hayat, yaşadığımız hayat arkadaşlar e, bizi ileriye götürmeli, geriye değil yani. E, bize derinlik kazandırmalı, bizi boğmamalı. Bize derinlik katmalı yani o derinlik yaptığımız her işe anlam katmalı. Karşılaştığımız her insanı, yaşadığımız her ilişkiyi, okuduğumuz her kitabı daha derinden anlamaya yardım etmeli. Yoksa bizi boğan bir derinlik arkadaşlar bizim işte o kendimizi çok fazla önemsememizden kaynaklandığını düşünüyorum. Kadınlarda bu çok vardır. Üçüncüsü tazimi nasıl uyandırabiliriz kendi iç dünyamızda? Arkadaşlar, e, bu da diyor Allah'ı bilmenle mümkün olan bir şey. Allah'ı bilirsen ona tazim duyarsın diyor. Acizane kanaatim burada e, Esma-i bilgisinin çok yardımcı edeceğini düşünüyorum size. Ali Osman Tatlısu'nun Esma-i şerhi tavsiye ettim daha önce de. Lütfen okuyun. Cenab-ı Hakk'ı nasıl biz tazim duyalım? Yani onu tanı. Çünkü bir şeyi tanımadan arkadaşlar herhangi bir şeyi ne seversin ne korkarsın. Ne ilgi duyarsın ne uzak durursun. Yani nötrdür senin için. Tanımıyorsun çünkü. Allah'ı peygamberi tanımadan sevme iddiası sadece bir iddiadır arkadaşlar. Tanıdıkça seversin. Sevmenin birinci şartıdır tanımak. İkincisi de diyor kendi nefsini bileceksin. Yani Allah'ı bileceksin. Sonra kendi nefsini bileceksin, aradaki uçuruma bakacaksın, tabii ki say bundan saygı doğar diyor. Nefsin horluğunun bilinmesi, Allah'ın azametinin bilinmesiyle özdeşleşmedikçe tazim ve huşu gerçekleşmez. Başkasına ihtiyaç duymayıp kendine güvenen kişi, kendini çok önemseyen, güvenen, müstani işte az önce söyledim, tazim ve huşu o insanda göremezsiniz. Yani bu enaniyet arkadaşlar, her şeyi yaparım, ben her şeyi hallederim, ben kendime yeterim duygusu çok tehlikeli bir duygudur. Ee, bu vesileyle burada kaldık. Yani son üç, e, heybet ve haya, e, son ikisi kaldı. Yani heybet, efendim raca ve haya duygularını anlatacağız ve sonra hepsini değerlendirecek. İnşallah bunların... Ne zaman yapacağız? Haftaya cumartesi saat 12'de Allah izin verirse.